Kardeşlerim, muazzez müminler, yürekte acı, yürekte keder varsa ayakta derman kalmaz, o ayaklar bedeni taşımaz. Bir anne eğer evladını kaybettiyse ayaklarında derman yoktur, konuşamaz, mecali yoktur. Ya da evladının ameliyatı aldılar, doktorlar umut yok diyorlar. Ya da sınava gönderdi. İçeride çocuk ne kadar acı çekiyorsa, dışarıda annesi ondan daha fazla acı çeker. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun aleyhi ma'anittum harisun aleykum. Annenin yavrusuna olan şefkatinden, merhametinden binlerce kere daha fazla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlık üzerinde onun alakası var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annenin babanın evladına olan şefkatinden binlerce kere daha fazla ümmetine merhameti var. Bütün peygamberlerde ümmetlerine karşı aynı duygu var. Onun için önce peygamberlerin Allah azze ve celle yüreklerine müdahale etti. Hz. Musa aleyhisselamı Firavun'a gönderirken İdeb ila firavuna innehu tagha. "Kâl rabbi işrah li ve emri." Allah Teala ona emretmişti. Firavuna gidecek Hakkı hakikati anlatacaktı. Firavun'dan korkmuştu. Kaçmıştı Musa Aleyhisselam Yıllarca Medyen'de kalmıştı Şimdi Firavun'a gidiyordu Allah Azze ve Celle Firavun'un tahhi olduğunu Yoldan çıktığını Zulmünde ölçü kalmadığını ona bildiriyor Git diyordu Giderken yanında kimseler yok Musa Aleyhisselam Ellerini kaldırdı Kâl sadri yüreğim ya Rabbi yüreğime müdahale buyur yüreğimi genişlet Allah'ım Kâl Rabbi işrah sadri ve emri işimi kolaylaştır Allah'ım vahlul uqdete min lisani kavli şu dilimdeki düğümü çöz ya Rabbi sonra vezir istedi sonra yardımcı istedi yani sağına bakmadı soluna bakmadı önümde arkamda kim var ona bakmadı Hz. Musa aleyhisselam önce yüreğim dedi ya Rabbi Firavun'un karşısında durabilmek için yüreğimin müdahalene ihtiyacı var Allah'ım o yürekle gitti Firavun'un karşısında durdu Allahu Ekber diyor Firavun da bir hayret hali Dedi ki ''Kâle "Alem nurabbike fînâ velîden ve fînâ min umur kesinîn'' ''Bizim evimize aldığımız, himaye ettiğimiz Musa değil misin? Sen bizim gücümüzden, kuvvetimizden kaçmamış mıydın? Peki şimdi sana neler oldu ey Musa? Nasıl oluyor da karşımda duruyorsun?'' Ben sana Rabbin nedir diye sorduğum zaman Diyorsun ki benim Rabbim yer ve göklerin sahibi Allah'tır Bu ifadeyle benim gücümü kuvvetimi nasıl reddediyorsun Bu gücü nereden buluyorsun ey Musa diyordu Çünkü Allah Teala Hazreti Musa'nın yüreğine müdahale etmişti Kâle Rabbi şirahli sadri Adam istemeden yüreğim ya Rabbi demişti. Firavunun karşısında adamla, güçle, kuvvetle değil imanla durulur ya Rabbi. Onun için yüreğimi sonsuza aç Allah'ım. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de yalnızdı. Dostları vardı, şimdi onlar hakaret ediyorlar Şimdi onlar sihirbaz Şimdi onlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a kahin diyorlardı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam orada yürüyecek Yüreği daralmıştı Daralınca Peygamber Aleyhisselam'ın yüreği Elem neşrah leke sadrak Musa'nın yüreğine müdahale eden Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yüreğine de müdahale etti O yüreği sonsuza açtı Etrafı ateş çemberiydi. fakat yıkılmıyordu peygamber, sahabe yıkılmıyordu, ayakta duruyorlardı Buradayız Ya Rabbi diyorlardı, hicret emni gelene kadar nöbetteyiz, mevzilerimizdeyiz, beklemeye devam ediyoruz Ya Rabbi Allah Azze ve Celle peygambere moral veriyordu Davetçiler, o yolda olanlar, belalar, musibetler onları kuşattığı zaman onların da morallere ihtiyacı var. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hira'ya çekiliyor, oradan Mekke'yi seyrediyordu. Hani Cafer, Necaşi'nin önünde anlatıyordu ya يَأْكُلُ الْقَو۪يُّ مِنَّ daif <الدَّعِيف> Güçlü olanlar zayıfların elinden, evinden ekmeği alıyordu Biz bu kadar zalimdik Peygamber aleyhisselam geldi hayatımıza müdahale etti Bizi en çirkinden en güzele taşıdı Şimdi Peygamber aleyhisselam Mekke'ye bakıyor İffeti çiğnenen kadınlara bakıyor Köle pazarlarında satılan insanlara bakıyor Müdahale edecek Fakat yüreği daralıyor peygamberin Elem neşrah leke sadrak Allah Azze ve Celle peygamber aleyhisselamın yüreğine müdahale ediyor Ve vada'na anke vizrak Allah Resulü aleyhisselam o yükü aldılar Risaletin yükünü aldılar Adam düşünün 200 kilo taşır arkanıza böyle çimantoları aldığınız zaman 4 tane 5 tane taşıyabilirsiniz o kadarı taşır ama aynı adama oğlun öldü deseler ayaklar o vücudu tutamaz oğlum kanser oldu şu kadar doktorlar ayakta kalır diyorlar haberi geldiği zaman altı torba çimentoyu taşıyan adam o bedeni taşıyamaz orada yıkılır yani yüreğe gelen yük o kadar ağırdır Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüreğinde insanlığın yükü var taşıyacak. Mekke'nin sokaklarında amcası Ebu Le'b hakaret ediyor. En yakınları sövüyorlar. Em neşrah lekesedrak ve vadana anke İşte o zaman Allah imdad ediyor. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yükünü kaldırıyor. Vadaan yükü kaldırmak demek. Vizrak yük. Peygamber'in yükünü kaldırıyor. Ebu Bekir'i gönderiyor. Ebu Bekir yük almaya geldim ya Resulallah diyor. Sonra Hamza geliyor yük almaya geldim ya Resulallah. Madem yüreğim daraldı, madem insanlığın yükünü yalnız başına omuzlamaya ben varım ya Rabbi dedin. Rabbine bu ikrarda bulundun. Allah beni gönderdi ya Resulallah. Yük almaya geldim. 38 kişiydi Müslümanlar Ebu Bekir Allah Resulüne geldi Ya Resulallah Çıksak Kabe'nin avlusunda İbrahim'in yaptığı Kabe'de Allahu Ekber desek Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Ya Ebu Bekirin inna Kalilun Galilun o güne var Ebu Bekir, sayımız az, şimdi çıkıp orada Allahu Ekber diyemeyiz. Ebu Bekir ısrar edince çıktılar, Ebu Bekir Kabe'nin avlusunda, Allah ve Resul davasını anlatıyor, peygamberden yük almıştı Ebu Bekir, şimdi sen Allah Resulü Aleyhisselam'dan yük almaya hazır mısın? Ben buradayım Ya Rabbi, Anadolu'dayım, alem İslam'ın 6 asır bayrağını, sancağını taşıyan yerdeyim, buradayım. Ayağa kalkıyorum Ebu Bekir olmaya ahdim var ya Rabbi Sözüm var yükü taşımaya hazırım ya Rabbi diye biliyor musun? Ebu Bekir çıktı Allah ve Resul davasını anlatıyor Peygamber aleyhissalatu vesselamın yükünü omuzladı Ebu Bekir Utbe geldi Saldırdılar Ebu Bekir'e Ayaklarının altına aldılar, çiğnediler, öldü diye bıraktılar, sonra evine kaldırdılar, şu kadar zaman, sonra kendine gelince, ma fa'la Resulullah, Allah Resulü nasıl diye onu soruyordu. O vurdukları zaman, saldırdıkları anda, Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerine de gitmişlerdi. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh, kendine gelince, ma fa'la Resulullah diye soruyor. Allah Resulü Aleyhisselam nasıl, ona ne yaptılar? Ebu Bekir koştu, peygamber aleyhisselamdan yük aldı 39 Hamza oldu O geldi, yük aldı 40 Ömer oldu Ömer koştu, yük almaya geldim ya Resulallah Allah peygamber aleyhisselamın yükünü onlarla kaldırdı Ömer radıyallahu anh efendimiz kapıya gelince Kılıcını kuşanmış O halde geliyordu Hamza yeni müslüman olmuştur radıyallahu anh Ashab-ı kiram radıyallahu anhum. Erkam'ın evine gizlenmişler Orada namaz kılıyorlar Orada Allah'u ekber diyorlar Burada da bizi bırakmadılar Ömer'i gönderdiler Onlarda bir korku hali vardı Hamza açın kapıyı dedi Açtılar kapıyı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Seni buraya getiren nedir Ömer diye sorunca Allah ilahellallah bu herdu ennek Rasulullah bütün varlığımla şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok Sen Allah'ın Resulüsün peygamber sevincinden Allah'u ekber diyor Hamza Allahu ekber diyor Kabe'nin avlusunda Allahu Ekber diyemeyenler o gün Allahu ekber diyor Mekke'nin dağları cebeli Ömer cebeli Eci Allahu ekber diyordu eğer siz koşarsanız, gelirseniz, Peygamberden yük alırsanız, kuran Hakim'den yük alırsanız, Ümmetten yük alırsanız, Göreceksiniz, Bağdat'ta, Şam'da, Mısır zindanlarında, Muhammed Mürsiler, özgürlüklerine yürürken, Allahu Ekber diyecekler, Yer Allahu Ekber, Gök Allahu Ekber diyecek. Yük almak, Peygamber'e koşmak, Öyle koşdular ki vavadana ankevizrak anam babam yoluna feda olsun ya Resulullah dediler. Anneleri vardı, babaları vardı, Sad'ın anası vardı, Musab'ın anası vardı, gidemezsin diyorlardı. Önlerinde duruyorlardı. Şimdi sen anadan, yardan, serden bütün bunlardan geçip kuran Hakim'in karşısında durup ben geldim Ya Rabbi Ömer olmaya, Ebu Bekir olmaya, ümmetten yük almaya geldim Ya Rabbi demeye hazır mıyız? Yük mü oluyoruz yoksa yük mü alıyoruz? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكْ اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ذَهْرَكْ O kadar ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın belini büküyordu o yük İnsanlığın acısı, ızdırabı Peygamber aleyhissalatu vesselamın belini büküyordu وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ Efendimiz aleyhisselam asabı ı kiramla o yükü taşıyınca Allah Teala onun adını yüceltti وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَاكْ Senin adını yüceltmedik mi? Minarelerde şimdi müezzinler onun adını söylüyorlar Eşhedü en la ilahe illallah diyorlar Sonra eşhedü enne muhammedel Resulullah Bütün varlığımızla şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın Resulüdür diyorlar Minarelerde onun adını anıyorlar Minberlerde hatipler Onun adını anıyorlar Biraz sonra namaza duracaksınız Kade halinde Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü Samsun'dan İstanbul'dan Sana selam olsun ey Allah'ın nebi. Diyeceksiniz Adını her andığınız zaman Allahümme salli ve sellim Diyeceksiniz Çocuklarınıza Ahmet dediniz Muhammed dediniz Onun adını verdiniz Yavuz Sultan Cahanın sultanıydı Beni Hakimul Harameyn diye anmayın dedi Bana Khadimul Harameyn Diyeceksiniz Mekke'nin Medine'nin hizmetkarı Diyeceksiniz Yani diyordu ki Yavuz Sultan Ya Resulallah ben In, İran, İran'ın, Suriye'nin, Mısır'ın, Avrupa'nın sultanıyım ama ben senin kapının önünde bekçiyim ya Resulallah. Ben Medine'nin hizmetkarıyım ya Resulallah. Hasan bin Sabit diyor ya. Vadammel ilahu ismen nebiyyi ma ismihi. İza qala fil hamsi muezzin Günde 5 defa müezzinler eşhedü enne Muhammedur Rasulullah derken Muhammed Aleyhisselam'ın Adını Allah Azze ve Celle kendi adına birleştirdi. Zul Mahmudun ve Muhammed. Arşın sahibi Mahmud, o ise Muhammed. Allah Azze ve Celle kendi adından ona muştak bir isim verdi. Onun adını o kadar yücelti. Varafan Haleke dikray. Allah Resulünün öğrencisi, İslamın muazez genci. Şimdi sen, adının yücelmesi noktasında hazır mısın? Verafana leke Ey babalar, siz evde çocuklarınıza mürebbi olursanız, Allah sizin adınızı yüceltecek. Ey İslam'ın kızı, sen Ummu Varak olursan, Zeynep olursan, Aişe olursan, modacılara göre değil Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencilerine göre, kızı Fatıma'ya göre, hayatını tayin edersen verafane لَكَ ذِكْرَكَ Allah senin adını da yüceltecek, Şerife bacı olacaksın, nene hatun olacaksın, modanın bağlarından, ağlarından Kurtulmaya Peygamber Ali Vesselam'dan mahremiyet yükünü almaya var mısın İslam'ın kızı? İslam'ın gençleri biz buradayız. Bedir'de sahabe-i kiram seni yolunu, davanı nasıl korudularsa biz o davayı korumaya varız ya Rabbi. Yükü almaya hazırız ya Rabbi. Anadolu'yu zalimler, eşkıyalar defalarca işgal etme provaları yapsalarda bizler alpaslanlar, yavuzlar, ulubatlı hasanlar olarak o sancağı, o buşlardan indirmeyeceğiz ya Rabbi. Demeye hazır mıyız? Verefa'ne aleke zikra. İşte senin adını Allah o zaman yücelteceği. O zaman zalimler, o zaman aşıklarılar önünde, karşında zelil olacaklar, sana selam duracaklar. Kardeşlerim. Fe inne me'al usri yusrâ. İnne me'al usri yusrâ. Peygamber Aleyhisselatu vesselam daralınca Allah azze ve celle onun yüreğine müdahale etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam zor bir haldeydi. Kur'an-ı Hakim ona fe inne mâ l yusra. bu surede buyurdu ki zorlukla beraber kolaylık var. inne mâ l usr yine zorlukla birlikte kolaylık var. Bu sure nazıl olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ezilenlere, ashabına, kuşatılan müminlere döner buyururlar ki لَنْ يَغْلِبَ عُسْرُنْ yusraini Bir zorluk iki kolaylığa galip olamaz. Bu surede el-usur kelimesi marife geliyor. Elle beraber geliyor. Yani ikinci zorluk, birinci zorluğun aynısı. Yusran kelimesi nekire olarak geldiğinden iki kolaylık var. Yani Allah Azze ve Celle, Peygambere, ashabına buyuruyor ki, eğer ayakta kalırsanız, dayanırsanız, tahammül ederseniz, dünyada bu zorluktan sonra kolaylık var ve ahirette serap'a kolaylık sizi bekliyor. İnne mal usru Yusra, İnne mal usru Yusra. Evet kuşatıldık. Allah Azze ve Celle kuşatılan alim İslam'a bu ayetlerle teselli de bulunuyor. Yani diyor ki. Kolaylık zorlukla beraber. Zorluk kolaylıkla beraber. Aslında bunlar iki tane zıt kelime. اَذِدَّانْ لَا يَشْتَمِعًا Yani ma ile birlikte edatıyla beraber anılmaması gerekir. Fakat Allah Teala şuna işaret ediyor. Gecenin rahminde nasıl fecir saklıysa zorluğun içinde de kolaylığın tohumları var. Bir anda siz eğer Peygamber Aleyhisselam'ın yükünü omuzlarsanız 1 milyar 800 milyonluk Alem-i İslam'ın yükünü omuzlamaya varız Ya Rabbi Onun için buradayız Onun için ifhamdayız Onun için Kur'an-ı Hakim okuyoruz Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a yüreğimizle ittiba edersek o zaman göreceksiniz gecenin rahminde feci getiren Allah Azze ve Celle, şu zorlukların içerisinde, Bağdat'ta, Şam'da, Doğu Türkistan'da, Kahire'de bir anda bize fecri, bir anda bize ittada İslamı ihsan edecek. Fe inna ma'al usru Yusra, inna ma'al usru Yusra, fe ida faragtu fan ila Rabb Peki o kolayla o zafere yürürken daha neler yapalım ya Rabbi? Bir ibadeti bitirdiğiniz zaman diğer ibadete başlayın. Kadı Şurey radıyallahu anh üç kişi yürür. İki tanesi güreş ediyorlar Bir tanesi onları seyrediyor Diyor ki şu adam Fe izâ feraghte sab ayetine muhalefet ediyor O ayete muhalefet ediyor Çünkü Kur'an'a hakime göre Herkes bir işten sonra başka bir işle alakadar olmalı Camiden çıkacaksınız Dışarıda işleriniz var Onlarla meşgul olacaksınız Yani kahveye gider Orada otururlar Orada dedikodu yaparlarsa Allah'ın bu ayetine oraya gidenler muhalefet ediyorlar. Yani seyretmek yok, seyredemezsin. Ya güreşeceksin ya da sen başka bir işle alakadar olacaksın. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ Yüz bin kişilik sıdarlarda uyutulan Müslümanlar, Kur'an-ı Hakim'in bu ayetine muhalefet ediyorlar. Peygamber aleyhisselam buyuruyorlar ki, اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ da'if. Güçlü Müslüman, zayıf Müslümanlardan daha hayırlı Ya sen o sporla alakadar olacaksın Tekvando yapacaksın, güreş yapacaksın Başka biriyle meşgul olacaksın Sen onlarla meşgul olacaksın Sen seyredemezsin Sen ekranlara mahkum olamazsın Sen statlara mahkum olamazsın Namazdan ayrıldığında zikirle meşgul olacaksın Dünyayı imarla meşgul olacaksın Başka bir işle meşgul Olunla alakadar olacaksın. Bizans hükümdarına, Kayser'e anlatıyorlar. Diyorlar ki biz, peygamber aleyhisselamın hasabının önünde duramayız. O da diyor ki, yani bunlar dağınık bir orduydular. Nasıl dünyanın en güçlü ordusu haline geldiler? Bu ordunun bana özelliklerini anlatır mısınız? Ona göre önlem alalım diye sorduğunda, dediler ki, onların özelliği şu. Kanu fursaanen fi'n-nahar wa ruhbaanen fi'l-layl gündüz cihad ediyorlar gece namaz kılıyorlar feyda Farak dafansa yani farz bitince nafileye başlıyorsun Ahiret işi bitince dünya işine başlıyorsun sürekli kalbinde zikir olacak Eğer senin bataryan şarj etmediysen çalışmıyor yürekte bir batarya gibi Eğer lisanında Allah'u ekber yoksa hayatında Allah'u ekber yoksa namazdan kulluktan ibadetten haz alamazsın kardeşim ve ilâ rabbike fergab Bütün varlığınla mürebbi olan Allah'a yönel Buradayım ya Rabbi de Nöbetteyim Mekke'de Ebu Bekir Ömerler, Hamzalar nasıl nöbet tutuyorlarsa Nasıl koşup Peygamber Aleyhisselam'ın yükünü aldılarsa Ben de yük almaya geldim ya Rabbi Onun için ilim okuyorum Onun için hayattayım Onun için ayaktayım ya Rabbi Ve ilâ rabbike fergab ''Kardeşlerim, şuradan dışarıya çıkarken bir alet olsa yüreklerimize baksalar, yüreklerimizde İslam'ın hakimiyetine dair bir rağbet mi var, arzu mu var? Yoksa yüreklerimizde makamlara, mevkilere ulaşma, araba ev sahibi olmaya dair arzular var? ''Ve ilâ rabbike fergâb'' Eğer yüreğimizde Allah'a dair bir rağbet varsa, Peygamber aleyhisselamın yükünü omuzlamaya koşuyorsak, Allah Teala şu daralan ümmetin yeniden önünü açacaktır, yolunu açacaktır. Mekke'de bu sure nazil olmuştu. Efendimiz aleyhisselam yıllar sonra o Mekke'ye Fatih olarak girdi. Eğer biz Peygamber aleyhisselamın yükünü omuzlarsak, bir ibadetten diğerine koşarsak, İçimizde rabe sadece Allah'a ulaşma Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılma olursa göreceksiniz Bu ümmet daraldığında Ömer koşmuştu Darül Erkam'a Sevinmişlerdi, Allahu Ekber demişlerdi Yine daralmıştı bu ümmet Selçuklu kumandanı Tuğrul Bey Bağdat'a girmişti Sevincinden Allahu Ekber Kurtulan alim i İslam Allahu Ekber demişti Sonra Selahaddin'i gönderdi. 87 yıl sonra Kudüs'e girerken Müslümanlar allah Ekber diyorlardı. Fatih geldi. İstanbul'u fethederken yer ve gök tekbir getiriyordu. Şimdi sen, nöbet sırası sende. Eğer Peygamberin yükünü omuzlarsan Allah sana fetihler ihsan edecek. Şu mazlum ümmet, mağdur ümmet senin fetihlerinle Allah-u Ekber diyecek. O halde... Hazırlan Peygamber Aleyhisselam'ın yükünü omuzlamaya.